Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efem dinleyicilere bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve her zaman olduğu gibi yine bir öykümüzle programımıza başlamak istiyorum. Bugünkü öykümüzün adı kelebek. Bir Haziran gününde. Hareketeki yazlık evimizin önünde denize açılmıştım diye anlatıyor. Hava son derece güzeldi, rüzgar ve dalga yoktu. Küçük sandanın kürekleri her çekişimde suyun üzerine çizgiler çizerek önemli mesafeler kat ediyordu. Belki de bu hıza güvendiğimden sahilden gelen sesler kesilinceye kadar... Açılıp demir attım ve çaparimi çözerek aşağı yukarı sallamaya başladım. Kendi ellerimle yaptığım oltama bazen 3-4 istavrit birden geliyor, bazen de iri hamsiler takılıyordu. Yarım saat kadar sonra hafif bir rüzgar çıkmıştı. Aldırmamıştım. Biraz sonra şiddetlendi ve fazla sürmez şimdi kesilir dedim. Ama kısa sürede fırtınaya dönüşünce ne yapacağımı bilemez vaziyette sandalın bir köşesine büzülüp kalmıştım. Demiri çekmeye korkuyordum. Çünkü o sırada baş tarafın fazlaca gömüldüğünü ve dalgaları tam karşıdan alan teknenin bir anda suyla dolabileceğini duymuştum. Demiri çeksem de Güneşten kavrulup Lades kemiğine dönen küreklerimle bu dalgaları aşacağımı zannetmiyordum. Bütün bunlara ilaveten rüzgardan uçuşan damlacıkların içme işlemesinden ötürü titreyip duruyordum ve herhalde en önemlisi de 5-10 kulaçtan fazla yüzemiyordum. Gelen giden bir tekne var mı diye etrafıma boşuna bakınırken Ya Rabbi sen kurtar diye yalvarıyordum. ...benim durumumda olanlara da yardım eyle. O şekilde ne kadar dua ettiğimi bilemiyorum... ...ama yüzüme değercesine geçen... ...bir şeyle irkildiğimi iyi hatırlıyorum. Rüzgarın dehşetinden bir yaprak gibi sağa sola savrulan... ...ve bütün güçsüzlüğüne rağmen... ...benim de gideceğim yöne doğru... ...korkusuzca kanat çırpan beyaz bir kelebekle. Bir anda büyük bir moral bulmuş... Ve Cenab-ı Hakk'ın bu küçük rehber ile bana yol gösterdiğine inanmıştım. O kahramanı gözden kaçırmamaya çalışarak aceleyle demir aldım ve avuçların patlarcasına kürek çekerek yarım saatlik bir boğuşmayla sahile çıktım. Evdekiler meraklanıp beni dürbünle izlemiş ve ne kadar cesaretli olduğumu görerek babalarıyla iftihar etmişler. Her neyse... Sandalı birlikte çekerek bahçedeki kahvaltı masasının başına çöreklendim ve dünyaya yeniden gelmiş olmanın sevinciyle etrafıma bakılmaya başladım. Zeytin ağacının dibindeki ipek çiçeklerinin üzerinde beyaz bir kelebek güleşleniyor ve küçük kızım onu yakalamak için yavaşça arkasından sokuluyordu. Korkudan bir saattir kısık olan sesimi eski haline getiren bir gürlemeyle. Kendisini ikaz ederken o yaramaz hiç bozuntuya vermeden baba diye gülümsedi. Kelebeklerden güçsüz canlılar var mı sence? Sesimin tekrar kısıldığını hissederken hiç şüphen olmasın evladım dedim. Hem de pek çok var bir tanesi tam karşında duruyor. Fihmetli dinleyiciler Bizler Kendimizi Çok güçlü bilsek bile Her şeyi tutar Her şeyi yapar Her şeyi yıkar Her şeye gücümüz yeter desek bile Hani derler ya Zenginim Malım, servetim çoktur diye övünme. Bir ateş, bir çıngı serveti bitiriverir. Güzelim diye övünme. Bir çıban, bir sivilce senin bütün güzelliğini mahvediverir. Bir yönüyle biz insanlar, Rabbimizin havl ve kuvvetine istinad ettiğimiz... Dayandığımız zaman, Ona sığındığımız zaman, Doğru, Rabbimizin gücüyle, Kuvvetiyle hareket ettiğimiz müddetçe, Dünyada, Bizim kadar güçlü yok, Ama, Rabbimizin gücü, Kuvveti, Himayesi, Siyaneti olmaz ise, Bizim kadar da aciz, Bizim kadar da zayıf, Bir varlık yok, Göremediğimiz, elle tutamadığımız hissedemediğimiz bir mikrop o firavunluk ilan eden nemrutluk ilan eden karunluk yapan o diktatörleri yerle bir etmiş veya bir insanı Cenab-ı Hak şu güzel günün sabahının bereketinin yüzü hürmetine diliyor ve dileniyoruz Rabbim bütün hastalarımıza şifalar versin inşallah dertli olanlarımızın dertlerine devalar versin hasta olanlarımızın maddi ve manevi hastalıklarına şifalar lütfeylesin sıkıntılı olanlarımızın da Rabbim o sıkıntılı hallerinden kurtulma yolunu huzur yolunu saadet yolunu nasip eylesin diyoruz ama bir mikrop Gözle görülmeyen, hissedilmeyen bir mikrop bir insanı adeta gün be gün eritiveriyor ve bitiriveriyor. Onun için bizler kendi acziyetimizi, fakrımızı daima hissetmeli. Dünyayı parmağımızın üzerinde çevirecek bir güce, kuvvete, yetkiye, şana, şöhrete nail olsak bile öyle bir Durumda olsak bile Rabbimizin karşısında hiçbir şey olmadığımızı daima zihinde tutmalı. Kendimizin bir sıfır olduğunu, eğer o bir olan Allah'a dayanmaz isek, onun huzurunda durmaz isek, nasıl ki sıfır rakamının tek başına hiçbir değer olmadığı gibi, Yalnız başına sıfırın bir değer ifade etmediği gibi isterse o sıfırlar on bin tane olsun on bin tane sıfırı yan yana koyun rakam olarak bir değer ifade eder mi kıymetli dinleyiciler? Ama o on bin tane sıfırdan yüz bin tane sıfırdan bir milyon tane sıfırdan sadece bir tek sıfır düşünün ki o birin yanında. İşte o zaman on olacak. O sıfırlar ne kadar çoğalırsa birin önünde cemaata olan rahmetin bereketin hikmetlerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Allah için bir araya gelen bir insan on hükmünde oluyor. İki insan yüz hükmünde oluyor. Üç insan bin hükmünde oluyor. Hükmünde oluyor. Dört insan beş insan ama Allah için başka bir şey için değil. Başka duygu ve düşünceler için değil, sadece Allah için, o bir için, hani diyor ya, gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir, gelen gider, giden gelmez bu bir sır dediği gibi. O hiçbir zaman gitmeyecek, hiçbir zaman ölmeyecek, hiçbir zaman son bulmayacak, ahad ve samet olan birin önünde, ne kadar çok sıfır yani biz insanlar olursak işte o birinin önünde o kadar çok değer kazanıyoruz. Bunun için kendi acziyetimizi, fakrımızı hiç unutmama, hiçliğimizi hiç unutmama, hatta büyüğümüz bir ifadesinde hani Türk sıfırı vardır o o şeklinde. Yine onda diyor böyle bir hani içi boş bile olsa dıştan görüntüyle bir doluluk, bir büyüklük gibi bir şey hissedilebilir. Ama Arapça sadece bir nokta olan sıfır. Arap rakamlarında, Arap alfabesinin rakamlarındaki sıfır noktadır. Onda da ayrı bir hikmet olsa gerek. Yani... Latin alfabesindeki sıfır kocaman bir o şeklinde biliyorsunuz. İçi boş bile olsa dıştan bakıldığı zaman işte benim gibi böyle içi boş dıştan da görüntüsü iyi olan insan gibi görünebilir. Ama o Arap rakamlarındaki sıfır sadece bir noktadır. İşte büyüğümüzün ifadesiyle diyor ki siz o Arap sıfırı gibi nokta gibi hissetmelisiniz kendinizi. Hatta eğer o el çekiverse o yaşam şartlarımız olan güneşin, havanın, atmosferin, ayın, yeryüzünün, gökyüzünün idaresini bitiriverecek olsa, yani kıyamet kopacak olsa biz insanların hepsi toplansa buna karşı koyabilmemiz mümkün mü kıymetli dinleyiciler? İşte Endonezya'daki depremde hani Cenab-ı Hak bir daha ne memleketimize ne de dünya insanlığına öyle bir şeyi göstermesin diyoruz. Tüsunami hadisesinde bir su bakın öyle başka bir şey değil sadece bir su ve bir deprem diyoruz bakın. Allah bir şeye emretti bir anda bakın verdi. Onun için bizler eğer Rabbimiz yaşam şartlarımızı, nedenlerimizi yaratmada bir el çekiverse, hükmünü bir bir bitiriverse, bütün dünyadaki insanlar şu 20. asrın tekniğiyle, teknolojisiyle hareket etse bile ne güneşi bir gün doğdurmaya, yandırmaya, ne havayı, ne suyu, ne yeryüzünü, ne gökyüzünü dengede tutmaya ne gücümüz, ne kuvvetimiz yeter. Onun için hal böyleyken, niçin biz Rabbimiz varken nefsin emirlerine uyalım? Resulullah varken şeytanın vesveselerine kanalım? Kur'an varken niçin başka safsataların peşinde gidelim? Cennet varken... Niçin biz cehenneme giden yolu tercih edelim Allah korusun? İşte bu noktadan Rabbim inşallah bizlere onu görüyor gibi kulluk yapma şuuru olan ihsan şuuruyla ibadet etmeyi nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Ve bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde herkes tarafından sevilme ile ilgili bir soru var. Soruda deniliyor ki herkes tarafından sevilme Cenab-ı Hak tarafından sevilmenin de işareti olabilir mi? Öyle ya bazı insanlar var bakıyorsunuz. Birçok insan seviyor onu. Bu diyor Cenab-ı Hakk'ın da Cenab-ı Hak tarafından ...sevilmenin de işareti olabilir mi diyor. El cevap. Hakiki manada inanmış... ...muhlis müminler tarafından sevilme. Öyle ya. Bakıyorsunuz... ...bir futbolcuyu herkes seviyor. E ...bağışlayın bir... ...ses sanatçısını, bir mankeni veya... ...başka birisini... ...inanmamış birisini... Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmemiş birisinde bazen seven insanların çokluğu azımsanmayacak derecede. Onun için burada Cenab-ı Hakk'a hakiki manada inanmış muhlis müminler tarafından sevilme Allah tarafından sevilmenin emaresi sayılabilir. Bunun manası İnna lāzīnā āmanu wa ʿamilu sāliḥāti, seyjʿalu Meryem Suresi 96. Ayetinin okunca onun için vüd sevgi vazedilmiş demektir. İnna lāzīnā āmanu wa Allah bir vüt sevgi vaaz etmiş demektir. Ama inkar ehli tarafından beğenilmenin, sevilmenin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Onların bizi sevmesi, beğenmesi çok defa bizim temellüklerimizden, onlara karşı zilletlerimizden, kendi onur ve izzetimizi ortaya koyamamadan ötürü olmuştur. Onun için, muhlis müminlerin sevmesine, Allah'ın mükerrem ibadının duyduğu alakaya bakmak lazım. Allah tarafından sevilmenin esası ve delili budur. Evet, muhlis müminlerin sevmesine, Allah'ın mükerrem ibadının kullarının duyduğu alakaya bakmak lazım. Allah tarafından sevilmenin esası ve delilidir bu. Yalnız insan buna aldanmamalı, muhlislerin sevmesini istidraç saymalı, zaten ben kendimi biliyorum, başkasının tarifine gerek yok demeli, onların sevmesini, takdir etmesini, kabulünü, ...teveccühünü Allah'ın mekri istidracı olarak kabul etmeli. Ve bunu kendisinin kurtulmuşluğu adına bir emare, bir dayanak, bir delil saymamalı. Çünkü Allah korusun bazı insanlar vardır böyle toplumun teveccühünü kaldıramayacak çaptadır. Toplum ona çok teveccüh eder. İşte o toplumun teveccühüyle gurura, kibire hani avamca bir ifadeyle denir ya sen neymişsin be abi falan diye. Vay be ben neymişim ya. Bu kadar insanlar demek ya bende bir şeyler var gibi. Kendi kendine bir gurura, bir beğenmişliğe girmesi onun o noktada kaybetme zemininde ilk basamağı olabilir. Esasen onun için çok kıymetli dinleyiciler, sizler bizler birlerini çok seviyorsak, hani Üstad Hazretlerimiz buyuruyor ya, bir kardeşinizi yüzünüze, yüzüne karşı övmeyin diyor. Sevdiğinizi söyleyin bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabı ı kiramla otururken az ilerden başka bir sahabi efendimiz geçer. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve yanında oturan bir sahabi efendimiz der ki Ya Resulallah ben o giden kardeşimi çok seviyorum. Efendimiz buyurur ki git ona sevdiğini izhar et bildir. O sahabe efendimiz koşar, o giden sahabe efendimizi yakalar ve der ki, Kardeşim ben seni Allah için çok seviyorum. Bakın yalnız Allah için diyor. Birbirimizden menfaat elde etmek için değil, birbirimizin ticari potansiyelinden istifade etmek için değil, birbirimizin makamından, şanından, şöhretinden, imkanlarından istifade etmek için değil, Sadece Allah için sevme. Allah için sevme olursa o dostluğu hiçbir şey bozmaz. Ama başka şeyler için sevilme sevme olursa o şeylerin ortadan kalkmasıyla sevgi saygı da biter. İşte o sahabe efendimiz diyor ki kardeşim ben seni Allah için çok seviyorum. O da diyor ben de seni Allah için çok seviyorum. Ve efendimizin yanına gelir. Efendimiz ne yaptın der. Ya Resulallah ona seni Allah için çok seviyorum dedim buyurur. Allah Resulü buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem sen şimdi sevap kazandın buyurur. Çünkü bir müminin bir mümine sevdiğini sevgisini ishar etmesi bildirmesi sevaptır buyurur. Ama bakın sevdiğini ama o insana yahu sen ne harika bir adamsın. Sen ne iyi bir adamsın, sen ne büyük bir adamsın. İşte Üstad diyor ki, bir kardeşinizi yüzüne karşı övmeyin, met etmeyin diyor. Onun içindeki o tehlikeli şeyi uyandırırsınız. O yılanı uyandırırsınız, o akrebi uyandırırsınız. Onun için karşıdaki insanı ne kadar takdir etseniz de, ne kadar iyi görseniz de sakın ha sakın. Bir insanı yüzüne karşı övmek ona karşı iyilik değil. İşte görüyoruz şu günümüzde. Gerek siyasi gerek gayri siyasi. Her türlü sahada. Bakıyorsunuz ki bazı insanların şakşaklanmaları, alkışlanmaları, metü sena edilmeleri o insanı doğru yoldan, çizgiden çıkarabiliyor. Ve bazı insanlar da var, şakşaklanmaya, alkışlanmaya, alışmış hep böyle pohpohlanmaya. Yanında öyle insanlar olmayınca bu sefer bakıyorsunuz ki bir organizeyle, bir planlı, programlı bir şekilde alkışlayacak, şakşaklayacak, onu pohpohlayacak insanlar toplamaya başlıyorlar. Bu da ayrı bir ruh hastalığı kıymetli dinleyiciler. Psikolojik bir hastalık bu esasen. Devamlı insanların alkışlanması istenmesi. Devamlı pohpohlanmasını istemesi. Devamlı şakşaklanmasını istemesi. Evet. Yavuz Sultan Selim Mısır Şam fethinden dönüşte, Şam şefer, e, seferinden dönüşünde gündüz girmiyor bakın. İstanbul'a gündüz girmiyor. Gece giriyor. Niçin diyorlar? İnsanların bana gösterdikleri ilgi, alaka beni yanlış duygulara sevk edebilir diyor. İşte bunun için bizler birbirimizi çok sevmeliyiz. Çok sevdiğimizi ishar etmeliyiz. Ancak biz birbirimizi yüzümüze karşı böyle hele hele biraz da böyle mübalağa edalı. Efendim sen çok. Ya sen ne müthiş bir insansın ya filan. Bırakalım Allah aşkına. Biz ne kadar müthiş insan olursak olalım. Ne kadar âlim insan olursak olalım. Ne kadar büyük insan olursak olalım. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında büyüklüğümüz ne ifade eder? Burayı da bir adım daha geçelim. Rabbimizin karşısında büyüklüğümüz kalır mı Allah aşkına? Evet, fakat aynı şeyi dine hizmete kendisini adamışlar adına söyleyemem. Benim ümmetim dalalette ittifak etmez. Fehvasınca milyonlarca insan belli bir noktada birleşti, uzlaştı ve anlaştı ise, dünyanın dört bir yanında aynı gaye uğrunda bir araya geldiler, gelebilirlerse, onlar hakkında hüsnü zannetmeye binler defa mecburuz. Biraz önce v'den bahsettik. Kutsi bir hadiste Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'a buyurur ki: "Ben falanı seviyorum, sen de sev." O da gökte durup sema ehline sesleniyor. "Allah falanı seviyor, ben de seviyorum. Siz de sevin." Bu bir ses değildir, bir söz de değildir. Bu bir soluktur. Bir esintidir, bir meltemdir. Ruhları saran, lahuti dalga boylu bir meltem. Kime ulaşırsa o meltem, içinde sevgi hasıl olur. O sevgi evvelen ve bizzat o zata aittir. Kaldı ki o zat kendini şahsı manevi içinde ermiş, eriyik bir unsur haline gelmiş ediyor. Şimdi bazı insanlar var, geçen bir hadiseyle karşılaştım, onu arz edeyim. Bir insan... Başka bir insanın bir tanıdığınız bir kardeşiniz için diyor ki yahu diyor şu insanını nasıl severler ben anlamıyorum diyor. Ya bu insanı nasıl dinlerler ben anlamıyorum diyor. Orada birisi de dinliyor geliyor onu o aleyhinde konuşulan zata söylüyor. Şimdi esasen bu gibi şeyler de ifade etmemek lazım. İki müminin arasını bozacak. İki mümin arasındaki sevgiyi, saygıyı tehlikeye düşürecek, zedeleyecek, yaralayacak şeyleri aslında götürüp getirmemek lazım kıymetli dinleyiciler. Ama işin bir diğer yönü var ki, onu duyan arkadaş şöyle düşünmeli, bu kendine göre bir şey söylemiş olsa bile, bu benim günahlarımdan dolayı, Rabbim ona öyle bir şey söylettiriyor. Ve işin bir diğer yönü de bazı insanlar sevse de sevmese de Allah bir insana sevgi vaaz etmişse düşünün mesela şimdi üstad hazretlerinin o yaşadığı dönemi düşünün. Risalelerin tehlif edildiği zamanı düşünün. Yazıldığı zamanı düşünün. Kur'an'ın ayet ayet indiği zamanı düşünün. Ve oradan bu tarafa doğru bir gelelim bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde olmadı mı Mekke ahalisi? Arap Yarımadası karşısında olmadı mı? Ona her türlü eza, cefa, reva görülmedi mi? Ama Allah Efendimiz için insanların kalbine sevgi vazetmiş. etmiş. Yani nasıl ki böyle şimdi Allah korusun bir zehirli bir gaz şu teneffüs ettiğimiz havaya, o bir gaz bombası atılsa, biz bu havayı teneffüs ettiğimiz an, o bütün vücudumuza girecek, çıkacak, zehirleyecek. Allah, hava, biliyorsunuz, o hüve noktasında eserlerde, inşallah bir gün onu da okuruz, onu da ders yaparız sizinle. Havanın, zerresinin vazifelerini, önemini anlatırken, adeta, Hayretler içerisine giriyoruz. İşte düşünün ki o hava olmasa siz bizi dinleyemezsiniz. O hava olmasa siz televizyon seyredemezsiniz. Cep telefonu kullanamazsınız. Allah her bir hava zerresine öyle işler yaptırıyor ki. işte o hava zerrelerine yaptırdığı işlerden birisi de mesela diyor ki benim Hazreti Muhammed'imi sevin. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar istese de istemese de seviyorlar. Diyor ki Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi sevin mesela. O dönemde şu memlekette 28 yıl bir cani gibi dolaştırılan mahkeme mahkeme hapishane hapishane sürgün sürgün dolaştırılan o büyük üstadın şimdi binlerce şakirdi, milyonlarca talebesi onun bırakmış olduğu eserleri okuyorlar. Ve bakın şu 20. asırda belki de en uzaklardan biri olan ben bile Üstad Hazretleri'ni burada daima ifade etmekle kendimi en şerefli bir insan biliyorum. Bunu derken sakın bir cemaat taassubu diye anlamayın bunu. O dönemde görmüş olduğu ezalar ve cefalar itibariyle diyorum. Çünkü bazı insanlar hele hele bundan 1-25-30 sene önce Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile şey Said isyanını ...daima karıştırmak istenmiş ve insanlarımızın kafası bulandırılmak istenmiş. İşte şey Said isyanıyla Üstad Bediüzzaman Said Nursi arasında bir bağ yok kıymetli dinleyiciler. Ve Üstad o dönemde bir parmak işaretiyle belki doğuda onlarca yüzlerce aşireti hareket ettirecek bir güce kuvvete sahipti. Ve o dönemde gittiler Üstad'a. Dediler ki baş kaldıralım bu devlete, bu devlete karşı bayrak açalım dediler ama Üstad Bediüzzaman ne dedi bakın. Altı asır İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir milletin, ecdadın torunlarına el kaldırılmaz, kılık çekilmez dedi. Ve o güce, o kuvvete, o korkusuzluğa rağmen, o cesarete rağmen, kendisine yapılan bütün hadiselere, hatta kendisi bile eski Sait, yeni Sait diye ayırıyor hayatını. Ve sonrasında anlatırken eğer eski Sait olsaydı diyor bakın, ama şimdi yeni Sait aklıyla düşünüyorum diyor. İşte o cesarete, ki zaten biliyorsunuz gönüllü alay kumandanı olarak ülkemizi müdafaa adına savaşmıştır Üstad. Hatta bazılarınız Keçeli keçeli diye birbirlerini çağırırlar. Keçeli ifadesi şuradan gelir. Üstad ve talebeleri. Bakın üstad bir alimdir, bir hocadır. Yanında da talebeleri vardır Kur'an öğrettiği. Sadece hocalık ve talebelik camide, mescitte Kur'an okumak demek olmadığını hayatıyla da o göstermiş. Ve talebeleriyle birlikte bizatihi düşmanlara karşı ülkemizi müdafaa için çarpışmış. Ve Ruslara da esir düşmüş. İşte üstadın talebelerinin başında keçeden yapılmış külahlar varmış. Üstad onları çağırırken keçeli diye çağırmış. Onun için nur talebeleri böyle esprili olarak birbirini çağırırken keçeli diye bahseder. O keçeli ibaresi oradan gelmektedir zannediyorum. Ama o güç o kuvvet elde elinde olmasına rağmen üstad sabretmiş sabretmesini bilmiş ve daima müspet hareket etmiş daima temkinli davranmış kendi şahsının nefsinin arzularını isteklerini milletinin devletinin insanlık için yapılan hizmetin önünde görmemiş evet kıymetli dinleyiciler bu noktadan Allah sevgi vaaz etmiş insanların kalbine ve insanlar onu seviyor Günümüzde de böyle insanlar var. Böyle hoca efendiler var. Ve ben bir ifadede daha bulunayım. 1980 Eylül'ü, 12 Eylül ihtilali oldu biliyorsunuz ülkemizde. İşte o zaman diyor bir hoca efendi. Ben diyor üç gün oraya gittim, buraya gittim, aranıyordum diyor. İslam'ın tellalı olduğum için, Kur'an'ın mesajlarını insanlara duyurduğum için... O dönemde, şu veya bu şekilde biz o noktaya girmiyoruz. Birilerinin yanlış anlaması, yanlış telakkisi neticesinde ve ben de o zaman İzmir'deydim. 13 Eylül sabahı kalkıp İzmir sokaklarında şunu gördük. Anarşistlerin, teröristlerin, tikkocuların, resimlerin arasında şu anda gerek ülkemizin, gerekse dinimizin mesajını dünyaya duyuran bir hoca efendinin resmi ve ismi de vardı. Suçu altında irticai faaliyetti bak. Ama şimdi binlerce insan, milyonlarca insan, inananıyla inanmayanıyla, bu insanı seviyor mu sevmiyor mu? Her ne kadar birileri şu veya bu şekilde, bundan rahatsız olsa bile, işte Allah, kalplere sevgiyi vaaz etmiş. Yani biz istesek de istemesek de, seviyoruz. Nasıl ki Efendimizin yanına gelen yemame hükümdarı vardı. Sümame diye biliyorsunuz. Onu da ben geçen bir misalde öğrenmiş oldum. Bu sümame Müslümanlara çok eziyet etmiş. Müslümanları öldürmüş birisi. Yemame hükümdarı. Ve bir gün Müslümanlar Sahabe efendilerimiz bunu bir yerde yakalıyor, esir edip getiriyorlar Allah'ın Resulü'nün huzuruna. Tabi bu öyle korkuyor ki, öyle endişe ediyor ki beni öldürecekler bunlar. Çünkü kendi hep insanlar öldürmüş ya. Efendimizin huzuruna getiriyorlar. Allah Resulü götürün onu diyor. Bir gün sonra yine getiriyorlar. Bizim diyor sana ne yapmamızı bekliyorsun soruyor Sümame'ye. O beni öldüreceksiniz diyor ya Muhammed. Efendimiz yine götürülmesini söylüyor. Ertesi gün yine getiriyorlar. Yine soruyor Efendimiz. Bizim sana ne yapmamızı bekliyorsun? O yine beni öldüreceksiniz siz diyor. Efendimiz yine bırakın diyor. Ertesi gün yine getiriyorlar. Üçüncü defa soruyor Allah Resulü. Ama dikkatinizi istirham ediyorum. Bu üç gün içerisinde o insan Allah Resulü'nün havasını, atmosferini solukluyor. Kalbine kafasına tabiri caizse o Allah Resulü'nün atmosferi zerresinin boş bırakılmayacak noktasına giriveriyor. Ve üçüncü günde beni öldüreceksiniz herhalde deyince bırakın gitsin Sümame'yi diyor. Ve sahabe de şaşırıyor. Müslümanları öldürmüş... Müslümanlara katletmiş birisini Allah Resulü serbest bırakıyor. Bırakın gitsin Sümame'yi diyor. Ve Sumame gidiyor. Ve bir de bakıyorlar ki Sumame geri gelmiş. Yarı yoldan dönmüş. Ve Efendimizin huzuruna oturuyor. Ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şu ana kadar sen benim için dünyanın en çirkin insanıydın. En tehlikeli insanıydın. Şu andan itibaren en sevgilisi haline geldin. Benim için senden daha sevgili, senden daha güzel yok. İmana girmek için ne demek lazım diyor. Efendimiz de ona Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimesini söylemesini ifade ediyor. Tabi o da o en şerefli sözü, en kıymetli sözü söyleyerek İslam dairesine girmekle şerefleniyor. Onun için Allah bir insana sevgi vaaz etmişse kimse önüne geçemez onun. Hani bazen bakıyorsunuz bir sanatçıyı birileri çok seviyor. Herkes hayret ediyor ya bunun dinlenecek neyi var diye. Ya arkadaş Allah onun sevilmesini istemişse insanlar istese de istemese de seviyor ki. Öyle ya bakıyorsunuz adam dinliyor vücudunu diyor. Bunun akılla mantıklı izahı var mı? Ama sevdirdiğimiz seviyor kardeşim. Ne yapalım yani şimdi? Biz Allah'a dönüp diyebilir miyiz ya Rabbi? Sen niye bu kadar bu insanı bu insanlara sevdiriyorsun? Diyemeyiz. Kalpler Allah'ın elinde. Allah kalpleri evirir, çevirir. Onun için bizler... Eğer Allah'ın bizi sevmesini ve sevdirmesini istiyorsa... Kıymetli dinleyiciler... Bir kutsi hadiste ifade buyurulduğu gibi... Allah'ı kullarına sevdirin ki... Allah da sizi sevsin ve sevdirsin. Evet. Allah tarafından sevilmeyi mi istiyorsunuz? O zaman siz Allah'ı kullarına sevdirmeye bakın. Rabbim Allah'ı kullarına sevdiren, Allah tarafından sevilen ve sevdirilen kullar eylesin diyoruz. Programımıza bir kısa ara veriyor. Sonrasında inşallah tekrar sizlerle bu sohbetimizi devam ettirmeyi düşünüyorum. Oh, oh, oh. gelsin cemiyet aydınlansın aydınlık nura gelsin sevsin seni gönüller artık kıymetin bilsin neşruldukça nurları naşirlerin seni Seni çok seviyoruz. Artık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 ben bunu şu şekilde bir sisle olarak devam ettirirsem zannediyorum yanlış bir şey yanlış bir ifadede bulunmuş olmam. Melekler de hani nasıl her bir kar tanesini, her bir yağmur damlasını semadan yeryüzüne indiren melekler var. Ve melekler çokluğu ifade etme babından Allah'ın kendisine tesbih eden, kendisine ibadet eden, kendisini zikreden melekleri anma açısından, bilme açısından şöyle bir misal verecek olursak, bir vesileyle yeryüzüne inen melekler vardır. İşte Allah kendisini tesbih edecek, kendisini zikredecek o kadar çok melek yaratmış ki, Belki bir meleğe sadece dünyaya inip bazı şeylere orada hazır olmak belki sadece bir defa nasip olacak bir meleğe. Çünkü bir daha ona sıra gelmeyecek. O kadar Allah'ın çok melekleri var ki. Düşünün şimdi siz, siz bir selatü selam getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed diyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bir meleği bunu alıyor, Efendimiz'e ulaştırıyor. Ne kadar çok salatu selam getirirseniz, o kadar o melekler Efendimiz'e diyorlar ki, Ya Resulallah, Gaziantep'te, Yaşamakta olan ümmetinden falan isimli bir şahıs falan isimli bir bayan falan isimli bir erkek falan isimli bir adam falan isimli bir çocuk sana selam gönderdi ya Resulallah. Sana salat etti dua etti ya Resulallah. Yapmış olduğunuz her salavatlar Efendimiz'e Allah'ın vazifeli melekleriyle ulaşıyordur. Siz nasıl bir kargo şirketine. ...bir zarf veriyorsunuz. PTT'ye bir zarf veriyorsunuz. APS ile... ...hani acele posta servisi var ya... ...ve ona ulaştı mı... ...ulaşmadı mı diye endişe etmiyorsunuz. Niye o oraya ulaşacak? Veya bir bankaya veya bir kuruma... ...gidiyorsunuz, havale yaptırıyorsunuz... ...falan şahsa. Sonrasında o oraya gidiyor. Şimdi... ...insanların yapmış olduğu... ...şirketlerin kurduğu sistemler... ...kendisine verilen bir emaneti yerine ulaştırıyor da siz Nebiler Nebisi'ne gönderdiğiniz selamı Allah'ın vazifeli melekleri ulaştırmaz mı zannediyorsunuz? O bütün teknolojileri yaratan bilgisayarları, cep telefonlarını, füzelerini, şunlarını, bunlarını ayları, güneşleri, gezegenleri, galaksileri, samanyolunu yaratan Allah'ın ilmi ona muktedir olamaz mı zannediyorsunuz? Onun için evinizde, işinizde, yolunuzda, yürüdüğünüzde Efendimiz'e getirdiğiniz salatü selamlar, Allah'a karşı yaptığınız zikirlerin hepsi hiç unutmayın kaydediliyor ve ulaştırılıyor. Onun için de belki de melekler diyorlar ki, Ey insanlar biz bu insanı sevdik, Allah sevdiği,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 Kaldı ki o zat kendini şahsı manevi içinde erimiş, eriyik bir unsur haline gelmiş kabul ediyor. Sonra da şahsı maneviye aittir. Yani şahsı maneviye bir teveccühtür. Dolayısıyla şahsı maneviden kopan, kendi kendine bir şey yapmaya çalışan, kendine göre bir şey yapıyor gibi görünen insanlar Allah'ın, Cebrail'in aleyhisselamın sema ve yer ehlinin bu teveccühünden mahrum kalırlar hasılı Kur'an'a hizmet mesleği içinde bulunanlar kendilerine çok dikkat etmeliler zira bu mesleğin esası yok ve vardır hem yok olmak hem var olmak diyeceksiniz ki yahu nasıl oluyor bu iş hem yok olmak hem var olmak nasıl oluyor? Burayı bir daha ifade etmek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Hasılı Kur'an'a hizmet mesleği içinde bulunanlar kendilerine çok dikkat etmeliler. Zira bu mesleğin esası yok ve vardır. Hem yok olmak hem var olmak. Hem kendini nefy edecek. Hem onu ispat edecek. Hem la diyecek. Hem 'ya ulaşacak İspat nefi tenakkuzunu Aynı anda yaşayacak Hem konuşacak Hem de konuşan Yalnız hakikat ve hakaiki Kur'aniyedir diyecek Hem yazacak Hem de Said yok Said'in şahsiyeti yok diyecek Yani oldukça zor bir mesele Bunları söylemek Bana düşmez ama Siz sorunca düşmüş zannediyorum Ve konuşuyorum Allah muayenimiz ola, yardımcımız ola demiş. Evet. Bir gün bunu deyince aklıma Yunus geldi. Yunus Emre, Tapduk dergahında, o zatın dergahında gidip geliyor. Öyle doğru ki bu dergaha, Tapduk Emre'nin dergahına, Odun getirirken odunların bile doğru olmasına dikkat ediyor. Eğri odun getirmiyor. Şimdi bazen enteresan bir şeydir bakın. Yunus Emre, Tapduk Emre'nin dergahına eğri odun getirmezken, bugün bazen bizler, sizler, başkaları bir yerde bir doğruyu söyleyince, yahu bu doğru da söylenir mi? Şimdi doğru Üstad Efendimiz'in, Üstad Hazretleri'nin o enfes beyanları içerisinde bir ifadesi var. Her söylediğin söz doğru olsun ama her doğru her yerde söylenilmez. Bunu bir daha tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Her söylediğiniz söz doğru olsun ama her doğru her yerde söylenilmez. Ancak... Müminler kendi aralarında bir istişare heyetinde beraber oturup konuşup bir husus üzerinde mütalaa ve müzakere etmiş oldukları bir ortamda doğru söylenmeyecekse söylenemeyecekse bu doğru nerede söylenecek Allah aşkına? Bu doğrular nerede ifade edilecek? Herhalde mahşer meydanında ifade edilmesi Yerinde olmaz. Orada artık bir şey ifade edilse bile zaten biz orada bir şey ifade edemeyiz ki. Orada ifade eden edecek onu. Allah Celle Celaluhu bütün ifadelerin sahibi orada son noktayı koyacak zaten. Ama dedim ya maalesef bizler ben kendi nefsim itibariyle diyeyim bir yetki, makam sahibi bir imkan sahibi olunca ...bağışlayın belki biraz avamcı olacak ama... ...Ali baş kesen oluyoruz. Kimseyi karşımızda bizi eleştirsin istemiyoruz. Bizi tenkit etsin istemiyoruz. Bizim yanlışımızı söylesin istemiyoruz. Herkes bizi poh poh şoh şohlasın, Herkes bizi el isminde tutsun. Yok böyle bir şey. Mümin hayatından çok uzak böyle şeyler. Hazreti Ömer Efendimiz nasıl ki... ...maaşlı bir adam tutmuş... Bu adamın vazifesi her gün geliyor. Ya Ömer ölüm var ya Ömer. Yaptığının hesabını vereceksin ya Ömer. Allah yaptıklarından dolayı seni tek tek hesaba çekecek ya Ömer. Dikkat et ya Ömer. Maaşlı adamın vazifesi bu. Bunu kime söylüyor biliyor musunuz? Bana değil. Adaletle ismi mecz olmuş. Etle tırnak gibi birleşmiş Hazreti Ömer'e söylüyor. Şeytanın bile onu gördüğü zaman yol değiştirdiği Hazreti Ömer Efendimiz'e, Hazreti Ömer Efendimiz bizzatihi kendisine söylemesi için onu maaşlı olarak tutuyor. Onun için bizler önce üstadımızın o eserlerde buyurduğu gibi, şu nefis hortumunun, şu gurur hortumunun, şu benlik hortumunun, şu bencillik hortumunun, burnunu bir kıvırıp yere eğmemiz lazım. Veyahut da değişik bir ifadede buyurduğu gibi, o buz parçası olan eneği, benliği, nahnu havuzunda eritmek lazım. Hatta bir adım daha da öteye gidelim, o nahnu havuzunda erittikten sonra, için için yanıp, İmanın sıcağıyla kavrulup, Buharlaştırıp, O buz hükmünde olan, Ene'nin, Nahnu havuzunda eridikten sonra, O havuzda, O kadar sıcak bir hava meydana getirip, Buharlaştırıp, Huya, Yani ona, Kavuşturmak lazım. Yoksa eğer insan, O Nahnu havuzunda Ene'yi eritemezse, Sonrasında o havuzda, onu buharlaştıramaz ona ulaştıramazsa Rabbimize kavuşturamazsa o buz parçası hükmünde olan enelerini eritemeyenlerin ne yapacağı bir şey vardır ne de kat edeceği bir mesafe vardır kıymetli dinleyiciler Rabbim bu noktadan o benliği o gururu o kibiri eriten yerle bir eden bunların Karşısında mağlup olan kullarından değil de Rabbim inşallah o benlik o ene parçasını o buzu nahnu havuzunda eriterek Rabbe kavuşan kullarından eylesin diyoruz. Ve bir sohbet programında burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabi Cenab-ı Hak inşallah bunları ifade ederken önce kendi nefsimde yaşama lütfunu bizlerden de esirgemesin diyorum. Hani bir latifeyle programı bitirmek istiyorum. Programın sonunda bir de yine şiir var. Belki söyleyeceğim bu ifadeler ifade ettiğim Bundan önceki meseleyle bağlantısı olur mu olmaz mı ama. Adamın bir tanesini aracı koymuşlar. Falancaların kızı var. Onu bizim oğlana alacağız. Bir gidip aracı olur musun ister misin diye. Adamcağız gitmiş aracı olacak. Arkadaşının oğluna isteyecek onu. Fakat bir bakıyor ki. O kız çok güzel. Valla diyor ben falancanın oğlu için gelmiştim ama. Kızınız da çok güzelmiş ben bunu oğluma istemeye geldim diyor. Ve orada oğluna işini bitiriyor. Dönüşünde tabi onu gönderen arkadaşı soruyor ne yaptın diye. O da diyor ki valla ben gittim baktım ki kız çok güzel ben de kendi oğluma istedim diyor. Yani burada inanın böyle bu ifadeleri bu hususları sizlere okurken sizlerle paylaşırken nefsim bakıyor Allah Allah diyor ya bunlar ne güzel şeyler diyor ya. Ve önce kendi nefsim itibariyle bunu inanın bütün samimiyetimle söylüyorum en büyük istifade derken de sanki orada bir benlik olacak ama bu dersin bu sohbetin bu sabahın bereketi programının ilk muhatabı size bu dersi yapan bu programı yapan kardeşiniz olduğunu da hiçbir zaman unutmayın inşallah diyoruz ve bir şiirle ...sizlere bir alasmaladık demek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Her lafza... ...bir ayrı bahardır gönlüm seninle... Yüzüne nur saçtığın gök kubbenin altında güneşlere taç giydiren o kutlu elinle sır kapısını açtığında sır kapısını açtığından berikatında yeryüzü tıpkı bir cennet varlık harmanıyla tekmil bezmine ermişlerin başları tutkun dünkü şu köhne cihan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 boynunu kaptırdı ilhat kemende muştular geleceğe selam şanlı maziye